Be, be, be, Allah Allah Dev dev bugün son sıcaq çöl kumlarında çorluk seferinde zorlu kelleriyle hedef bellidir yolumuz şahan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 وَمِنْهُمَّنْ وَلَا الْفِتْنَةِ سَقَطُوا Münafıklardan bir kısmı, ya Resulallah, bana izin ver fitne ve felakete düşürmediler. Fakat iyi bilmelidirler ki asıl felakete onlar düştüler. Muhakkak, Muhakkak ki cehennem, ki cehennem tüm kafirleri kaplayacaktır. Muhammed güç bir durumda. Şiddetli sıcaklarda ve çok <gülüyor> uzak diyarlarda Rumlarla çarpışacak. <gülüyor> Halbuki buna yetecek kuvveti yok. <gülüyor> Herhalde Muhammed onlarla çarpışmayı oyun sanıyor. Rumlarla savaşmayı, Araplarla savaşmayı mı benzetiyor? Ne dersin ya i̇bn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 Peygamber vekili olarak Hazreti Ali kaldı geride. Müminlerin cihadı talebeden duygularına katıldı kadınlar, çocuklar, da. Hareket etti İslam. Mızrak oldu, ok oldu, at, kılıç, kalkan oldu. Ordu oldu Müslümanlar. İslam ordusu, zorluk ordusu.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 Allah'tan geldik, hep ona döneriz. Esra met rüzgarı, et üstümüze, Bugün tımsıca çöl kumlarında, Zorluk seferinde, zorluk erleriyle, Hedef bellidir, yolumuz şama. Ebu Haysem'e, hoş bahçesinde, tek başınadır nefsine köle. Nefsini kınadı, düştü yollara, yetişti Allah'ın askerlerine. Esrahmet rüzgarı, es üstümüze, bugün sıcak çöl kumlarında. Zorluk seferinde, zorluk erleriyle hedef bellidir. Dolumuz cama Allah yolunda cihad edenler her adımda şehadeti özlerlerne Yol uğrak deyip sıcaktan kaçanlar er ya da geç bir gün pişman olurlar Esraf met rüzgarı üstümüzü bugün sanki sıcak çöl kumlarında zorluk seferinde zorluk elleriyle hedef bellidir yolumuz şaman Ya Rab sen bizi doğruya yine Devukta zafer ver, yolda da kuvvet. Cihad emredildi ne duruyorsun? Haydi Müslüman durma cihad ed. Esraf metrüz yarı et üstü Bugün sımsıcak çöl kumlarında zorluk seferinde zorlu erleriyle. hedef hedef bellidir yolumuz çama.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 Bu zaman gidecek zaman değil Hürarim. Hiçbir evde özürlülerle münafıklardan başkasını göremiyorum. Üzülüyorum durumumuza doğrusu. Oysa Allah'ın Resulü aşık gitti beldeleri. Ya biz? Bize ne oldu? Biz ne yapıyoruz burada? Bilmiyorum Hüla. Bilmiyorum. İmtihan değişirdi kişiden kişiye. Gerçekten özürü olanlar için denecek yoktu. Güçsüzlükleri de onları engelleyen ama o üç kişi...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 İslam'ın gücüne şahadet edercesine susuyor, hareketsiz kalıyordu. Tebuk mevkiine varıncaya kadar, Resulullah geride kalıp da gazveye katılmayan Kaab bin Malik ve iki arkadaşını hiç anmadı. Nihayet Tebuk da Kaab'ın ne yaptığını sormuştu. Daha Resulullah, kardeşimiz Kaab'ı kibir ve gururla iki yanına bakıp durması hapsetmiştir. Bunlar nasıl sözler ya İbni Üney's? Vallahi ya Resulallah...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 Kalpleri fesatla dolu olan münafıkları görmekse en dayanılmazıydı hüznüm. Müslümanlar Ordu Medine yolunda görüldü! Askerler geliyor! Peygamber geliyor!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 sese girdi nefeslerine tenbellik çaktı bedenlerine sese girdi nefeslerine tenbellik çöktü bedenlerine kaldılar geriye tebuk sanki tuttu biri kollarından Kaldılar geri Tebuk yolundan Sanki tuttu bir onlardan Biliyorlardı onlar Allah'ı Tanıyorlardı Resulullah'ı Biliyorlardı onlar Allah'ı Tanıyorlardı Resulullah'ı Ama bir kere zorluk ordusu çok aşık git gitcen yolunu ama bir kere zorluk vurdu çok aşık git gitcen yolunu geldiklerinde çocuklar vardı kadınlar vardı yaşlılar vardı geldiklerinde çocuklar vardı kadınlar vardı yaşlılar vardı Allah diş ağrını gördükçe yüzünde dolup kahrolurlardı Allah düşmanlarını gördükçe üzüller dolu kavrolardı, biliyorlardı onlara Allah'ı tanıyorlardı Resul'ları, biliyorlardı onlara Allah'ı tanıyorlardı Resul'u. Ama bir kere zorluk ordusuz çok aşık gitti çöl yolunu. Ama bir kere zorluk ordusuz Çoktan aşık gitti çöz yolunu Akabede yürekten söz veren Kablimali bir hüzün sardı Akabede yürekten söz veren Kablimali bir hüzün sardı Ve mürarenin bitti sözleri Doldu hilalin yaşlı gözleri Emr-ül Ağrenin bitti sözleri Doldu hilalin yaşlı gözleri Biliyorlardı onlar Allah'ı Tanıyorlardı Resulullah'ı Biliyorlardı onlar anagolladır asusu ama bir kere zorluk ordusu çoktan aşık gitti ama bir kere zorluk oldusu çoktan aşık git çöl sıcak kızgın çölü ezik geçenleri düşündüler zorlu sıcak kızgın çölü ezik geçenleri düşündüler buhlanı Mıhlanıp kaldılar Medine'de Dağ gibi içi debekler ilerde Mıhlanıp kaldılar Medine'de Dağ gibi içi debekler ilerde Biliyorlardı onlar Allah'ı Tanıyorlardı Resulullah'ı Biliyorlardı onlar Allah'ı Tanıyorlardır, Tanıyorlardır. Resulü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 İşte Allah'ın Resulü. Orada mescitte Allah'ın selamına karşılık verdi mi acaba? Dudakları, dudaklarını oynattı mı acaba? Namazı Resulullah'ın yakınında kılıyorduk Ka'a. Gözü sürekli ondaydı. Peygamber'in tarafına bakınca Ka'a, Resulullah yüzünü çeviriyordu. Ka'a namaza durunca da Allah Resulü ona bakıyordu. Bir umut arıyordu şimdi Ka'a.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 bir yalnız Medine'nin kalabalığında Ben Şam'a halisinden bir çiftçiyim. Kabbin malik arıyorum. Bana kim yol gösterir? İşte orada. Kabp Şiler'deki adam. Kabp sen misin? Evet benim. Gazan Melik'i sana bu mektubu yolladı. Ver bakalım. Haber aldığıma göre sahibin peygamber sana cefa ve eza ediyormuş. Allah seni hakaret görüp hakkın ziyan olacak bir mevkide yaratmamıştır.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 Çünkü kab teslim olanlardandı. İşittim, itaat ettim demek onun şiariydi. Ey zevcem, hadi ehline git.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 Boşluğa bakan Rablerinin buyruğuna hasret okunan gözlerinde mürareyle hilalim Ağlamamak ağlamamak beyin eriyene kadar secdeden eden kalkmamak kalın çürüyene kadar ağlamamak alamak beyin eriyene kadar secdeden kalkmamak kalın çürüyene kadar ağlamak gün gün günahlara ağlamak Göz yaşları sel sel olup sürüyene kadar Ağlamak, ağlamak beyin eriyene kadar Secdeden kalkmamak, alın çürüyene kadar Ağlamak, ağlamak Diken diken acıyı en kutsal görünceye Ve özellerle kalbi doğrayana kadar Diken diken acıyı en kutsal görünceye Ve özellerle kalbi doğrayana kadar Ağlamak, yığın yığın günahlara Ağlamak, gözyaşları sel olup sürüyene kadar diken diken acıyı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 Çeşit çeşit ölümü ağlamak, ve söz vermek kendine ağlamak, en son çizgiye kadar ağlamak. ağlamak, ağlamak. Tizgiden sapmak için bin bir cilve ve da Bel bükmek yok şu nefse deniz yana kadar Çizgiden sapmak için bin bir cilve yapsa da Bel bükmek yok şu nefse deniz yana kadar Ağlama, yığın yığın günahlara Ağlama, gözyaşları sel olup sürüyene kadar Ağlama, çizgiden sapmak için bir... Savaşı ilan etmek şeytanın her türüne Tevhid çekirdeğini koruyuncaya kadar Savaşı ilan etmek şeytanın her türüne Tevhid çekirdeğini koruyuncaya kadar Ağlamak, yığın yığın günahlara ağlamak Gözyaşları selser olup ne kadar Savaş ilan etmek şeytanın her türüne, tevhid çekirdeğini koruyuncaya kadar ağlamak, ağlamak, ağlamak. Ve bir sabah tövbelerle sürüp gelen yeniden gözyaşlarıyla sulanmaya hazır bir sabah. Allahu akbap, Allahu akbap. Allah'u akbar, Allah'u akbar. Aş'adu en la ilahe illallah. Aş'adu en la ilahe illallah. Bilal'in ezanıyla müjdelenen, beraberinde umut getiren, mutluluk getiren, mağfiret getiren bir sabah. Müşterim! Müjdeler olsun kal Ey hilal ey mürare Müjde size müjde Rabbiniz sizi affetti Tövbenizi kabul etti Allah'ım sana hamd olsun Yeryüzü genişliyor adeta Ferahlık geliyor senin müjdenle senin için secdede alnım, ellerim. Hamdolsun sana Allah'ım, hamdolsun. Bağışlama genişlikle geldi. Fethetti yüreğini Kab'ın. Genişledi yeryüzü yeniden müjdeyle. Müjde Zübeyr bin Avam'ın nal sesleri oldu. Sürdü geçti onu Hamza bin Amr'ın sesi. Yarıştılar Kağab'a haber vermede. Yarıştılar her ikisi de. Yarıştılar Allah'ın Resulüne. Resulünün de kendilerine ulaştırdığı affı müjdelemekte. Tam elli gün yeni doğan her sabah beraberinde pişmanlık, gözyaşı getirmişti Kağab ve iki arkadaşına.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 Kâb dur biraz. Böyle gidemezsin. Bari şunu giy üstüne. Ey bu katade. Ey amcaoğlu. Ey Allah'ım. Şükürler olsun sana. Tövbe mübarek olsun Kâb. Allah'ın sizi bağışlaması mübarek olsun kardeşim. Kâb Allah Resulü'nün yanına girdi. Onun mübarek yüzü sevinçten parıldar bir haldeydi. Şöyle buyurmuştuk Kâba. Bir günün hayır ve mutluluğu ile müjde sana ey Kâb.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 Çile dolu, elli uzun günlük bir bekleyişin haberini Allah lisanı ile duymak. <gülüyor>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 Günah kirlerine bulaşanları, terbeye çağırıp uyarıyoruz. Günah kirlerine bulaşanları, tevbeye çağırıp uyarıyoruz. Bedbat olana, yetse düşene... Nefsine sela uyanat elbe nasibet ve vakto olana yetse düşeler Nefsine sela uyanat elbe nasibet işte hilal ve mürarreyle kap gözyaşı dökerek oldular bir top işte hilal ve mürarreyle kap gözyaşı dökerek oldular bir Allah'ım onlar tevbeye sığındı Bugün bizlere de tevbe nasip et Allah'ım onlar tevbeye sığındı Bugün bizlere de tevbe nasip et Bedbaht olana yetse düşene Nefsine uyanan tevbe nasip et Bedbaht olana yetse düşene Nefsine uyanat tövbe nasip et. Sığın hoş gölgesine, orasıdır senin yuvan Müslüman. Sığın tövbenin hoş gölgesine, orasıdır senin yuvan Müslüman. Biz Bir daha yapmayız, azmetmişiz biz.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 Çok geç olup dizlere, vurmadan bizler Allah'ım tövbe, tövbe nasip et Bedbaht olana, yetse düşene Nefsine uyana, tövbe nasip et Bedbaht olana, yetse düşene Nefsine uyana, tövbe nasip et. Hesap gününün deş şekindeyiz, kimseden kimseye o gün fayda yok. Hesap gününün de şekindeyiz, kimseden kimseye o gün fayda yok. Her şeyi bilensin, bizse bilmeyiz. Allah'ım terbet, terbe nasibat. Her şeyi bilensin, bizse bilmeyiz. Allah'ım tövbe, tövbe olana, düşene, nefsine uyana, tövbe olana, düşene, nefsine uyana, tövbe nasibet. olana, düşene, nefsine uyana. Şah damarımızdan daha yakınsın, Bedbaht sana çağırıp yalvarıyoruz. Çok geç olup bizlere vurmadan bizler, Allah'ım tevbe, tevbe nasibet. Hesap gününün dehşetindeyiz. Kimseden kimseye o gün fayda yok. Her şeyi bilensin, bizse bilmeyiz. Allah'ım.